Ee, şüphe e, sanık beyni yorumları şüphe varken e, ceza mahkumiyeti e, verilmez. Yani e, ceza e, hukukunda hüküm ve mahkumiyet hükmü vermek için kanıtlamış olması gerekiyor o fiilin. Şimdi buna rağmen neden böyle bir e, süreç izleniyor? Hatırlayalım tabi Hrant Dink meselesinde de benzer bir şey olmuştu. Yani Bilir kişi raporları vardı, kamuoyunda e, işte herkes e, anlatmaya çalışıyordu, isyan ediyordu hatta. Ya burada Türklüğe hakaret bulamazsınız siz. Ama hayır, e, ısrarla buldular. Şimdi ben tabii Pınar yapılmış bir söyleşiden bir bölüm okuyacağım ki o e, kuyu, e, biraz önce sözünü ettiğim karanlık kuyu çok iyi tarif evet. ediyor Ee, aynı şey Hırant'ın da başına geldi yargı eliyle. Diyor ki oyunu kuralıymış öğrendim Pınar diyor bunları. Eğer şifreyi yüksek sesle söylemeye çalışırsam suçlu ilan edilirsin. Üstelik suçun şifreyi yüksek sesle söylemeye çalışmak olmaz. Tam da senin karşı durduğun mücadele ettiğim bir tutum sana mal edilir. Örneğin bir rahibeysen fahişelik yapmakla suçlanırsın. Hayatını İslami değerlerin canlı tutulmasına adamış bir insansan boynuna içki ya da uyuşturucu tüccar yaftası ya da bir anti olarak sorarak bombacılıkla suçlulursun. Ama şiddet karşıtı olan hayatını şiddete, militarizme ve tüm savaşlara karşı mücadeleye adamış bir insanın katliam olarak topluma tanıtılması korkunç bir şey diyor.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 Türk ve hakaret ettiği ve Türk düşmanlığı yaptığı e, sonuçlar yargı kararıyla kendi e, şey e, boynuna bir yaftan sımak istendi ve en çok bundan incindi çünkü hiç yapmadığı şeyin tam karşı çıktığı şeyin bu olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Yani ya hakaretten değil tam tersinden zaten hani, e, dem vuruyordu hayatını da bununla geçiriyordu. Bu Karakuyu e, meselesi gelip başka örneklerle de çoğaltılabilir ama e, bu Karakuyu'nun kınarı yutmasına izin vermemek gerekiyor. Evet. Ne yapılır ne edilir bilemiyorum ama yarın duruşması var. Ee, keşke yetişebilseydim, en azından orada Çağlayan Alt Dairesinde 13'te başlıyor saat 13'te orada olmak isterdim ama e, maalesef olamayacağım olabilecek bütün dinleyicilerimize e, bir dayanışma örneği olarak e, oraya gitmelerini e, tavsiye ederim daha doğrusu oraya gitmelerini e, isterim doğrusu. Evet e, bahsettiğiniz bu kuyu geleneği aslında.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 Ee, bu Türkiye e, polis geleneğinin e, önemli bir parçasıdır. E, sen işkence gördüm diye e, şikayette bulunuyorsan, suç duyurusunda bulunuyorsan polis kendisine mukavemet ettiğin ve görevini yapmayı engellediğin e, gerekçesiyle sana e, dava açar. Sonuçta e, mesela polis dayağı ses konusu olduğunda da aynı. yöntemişler ve birdenbire e, dayak yemiş, e, işkence görmüş, kötü muhabire maruz kalmış biri olarak şikayete gittiğin halde sen polise mükavvet etmiş, mükavvet etmiş, görevini yapmak, yani yapmaktan alıkoymuş biri olarak çıkar çıkarsın. Ve genellikle de mahkum olursun. E, şimdi bu da e, bir başka kuyu e, kara kuyu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 mülki amirlerin ve polis şeflerinin, kadınların şikayetlerini dikkate aldıklarını, ciddiye aldıklarını söylemek mümkün evet. değil. Bu da çünkü toplumun kara artık. Yani sadece bürokrasinin, sadece yargının kara olan yerler var. Ama bir de bütün toplumun kara olan yerde bu şiddet, kadına karşı şiddet ve bunun içten içe ya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 Hani e, bir başka geleneğimiz de Kara geleneğimiz de bugün oradan devam edelim. E, çok ustaca inkar ve çok ustaca yalan söyleyebiliyor olmamızdır. Galiba toplumda da var bu. E, çok masum e, görüntüler altında da yalan söyleyebiliyoruz. E, çok kaba sabah görünür halde de yalan söyleyebiliyoruz. En e, pişkin yalanları da. E, devlet blokkasının içinde olanlar ya da devleti yönetenler yönetenler de söyleyebiliyorum evet. ama ben Türkiye'deki sisteme bir zamanlar hani uzun uzun bir şeyler yazarak yalan sistemi demiştim ama biz de yalan toplumu olduğumuzu eklemek lazım burada gerçekten. Bu yalanın da kaynaklarının kendimizle, tarihimizle ...yüzleşmeyi becerememek olduğunu... E, ...altını çizmeye çalışıyorum sürekli... ...yani... E, ...yüzleşmeyi dikçe... ...ve yüzleşmeyi beceremedikçe... E, ...dönüp dolaşıp... E, ...başına geldiğimiz... ...karakuyu yalandır... E, ...hani... ...Seynani... E, ...mutlu muydu... ...valinin şey, Evet. E,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 olayların hakikati de başkadır. Hakikati biraz önce söylediğim yerdedir. Yani yalan üzerine kurulmuş ve şiddeti anlaşmış bir toplumda yaşadığımızı görmek. Hani Edip Cansever'in bazen senin hani sabahtan beri okuduğun haberleri toplarsan e, uygun düşecek bir dizesi vardır başlık olarak. E, aslında neredeyse her gün aynı şeyi yapıyorsunuz senle e, Ömer abi. Yani o haberleri derleyip baktığımda mendilde kın sesleri şiir e, hep akla geliyordur. ya yani en azından bu tür durumlarda benim aklıma geliyor. Yani, dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket diye bir dizisi var. Evet evet çok ee, doğru. E, öyle işte yani bazen metin dağılmış pazar yerlerine e, bazen değil o kadar çok.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 Ben yine şey, yani bu tür bir şeyi bugün kalktığımda bu haberleri duymak bilmemek, yorumlamak istemezdim. Bugünkü ruh halimce bağlı olarak demek istiyorum. Dışarıda kasvetli bir hava var, yağmur yağıyor, ee, işte ve memleketin bütün işte çelişkileri karşımızda. Şimdi bunlara söz söyleyelim. Açık söyleyeyim bazen şöyle yani bu kalsesleri şiirindeki gibi o müthiş bir şiir bir defa. Her türlü o şiirde sığınacak bir yer bulmak mümkün. Diyor ki dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar biraz önce demiştim bir Ve dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket yani dağılmış pazar yerlerine memleket.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 Ee, bunları çok konuştuğumuz zaman da sürekli bu kötü yanıyla uğurduğumuz zaman da bir e, çaresizlik hissine kapılıyoruz, e, kapılırız da normal olarak nereye Hı. gidiyoruz, e, buradan çıkış yok, düzelmeyecek falan öyle bakmayalım. Bir yandan mesela e, kadına karşı şiddetle ilgili bütün olumsuz örnekler yaşanıyor ama e, kadın hareketinin de bıkmazlıkları. Usanmaz bir mücadelesi var ve bugün geldiğimiz nokta işte de bir nokta değil tabii. Yani bundan kaç yıl öncesine göre baktığımızda kadın hakları mücadelesi yürüten örgütler ve insanlar bu konuda ciddi mesafe almasını sağlarlar. Kadına karşı şiddeti mahkum etmek ve azalmasını sağlamak konusunda.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 Çaresizlik duygumuz da o kadar yüksek olur. Pınar bile çaresizliğe kapılmıyor. Sadece çok ağır üzülmendiğini söylüyor. Çok ağır e, yorulduğunu söylüyor. E, bizlerin de bizim gibi insanların da evlerinden bir şey gelmez diye bir kararsarlık, bir umutsuzluk içinde olmaları doğru değil. Bu tür yerlerde hep, hepimizin her birimizin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 Yani. bazen öyle ağlavağa çok e, müsait bir havaya girebiliyoruz. E, yani Türkiye'de büyük sorunlar var, toplumsal hayatın her alanında, siyasette var. Büyük büyük sorunlarımız var, güç sorunu gibi, işte anayasa sorunu gibi yolsuzluklar, devletim müsaite sorunu gibi falan. E, Ümriyem'den işte e, saydığımız diğer olaylar da bunlardan bağımsız değil.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 Durumunu Kimse haber yapmaz Biz de radyoda anlatmayız ee, Ve yorum da yapmayız üzerinde ee, Bu Olağan akıştan sapan Durumlardır zaten Esas haber yapılacak evet. olanlar Bunu da gazetecilik Ermesliğini yüzden gayet iyi biliyor ee, Bunlar Bir arada sıralandığında Şüphesiz Sanki genel olarak böyle bir Ee, durumun içinde yaşıyormuşuz ya da bu olaylar her gün çok fazla ve sürekli oluyormuş gibi hissediyoruz ee, bu, bu da yani hakikaten nasıl e, helal sızacak nasıl baş edilecek bir durumdur tam bilemiyorum gazeteciliğin ve sizin yaptığınız program türü programların e, biraz kaderi de böyle tabi Ee, sadece şeye dikkat e, çekmek mümkün. Ee, hani Ömer abi yokken Ömer abiye buradan bizi dinliyorsa mesaj gönderelim. Bütün olumsuz olaylar arka arkaya sıralayıp e, mahvolduk, bittik havasını vermeyecek bir değil. Bununla da başarılı olduğunuzu düşünüyorum bazen ama e, Ömer abinin e, bir de e, iklim ve hani çevre ile ilgili kaygıları çok büyük olduğu için hepsi bir araya gelince sanki bizim sabah açık gazete programlarımız biraz depresyon üretiyor gibi bir hava Evet, Özellikle bu 2012 yılı itibariyle sürekli bir olağanüstü hal durumunda olduğundan bahsedebiliriz galiba dünyanın ve özellikle de Türkiye'nin. Evet. Yani şimdi yani bu olağanüstü hal böyle. Yani mesela Orta Doğu, Kaynıyor, işte iklim konusunda da durum vahim, çevre konusunda da durum vahim. Ee, e, ama bu vahamet, e, atalet yani vahametin gelmesi gereken nokta atalet değil galiba. Çünkü e, felaketin ne kadar yakın ve büyük olduğunu e, söylersek, buna inanırsak yapacak bir şeyimiz yok noktasına da gelebiliriz. Hayır, evet. buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani nasıl sunduğumuza ve nasıl algıladığımıza da bağlı. Ee, çok büyüktür, çok mahimdir. Artık e, neredeyse geri dönülmez noktadayız dediğimiz anda yapacak bir şey yok demiş oluyoruz bir bakıma. Evet orada ince bir çizgi var galiba. Bence var evet bence de var. Yani bir şey yapılamaz noktaya geçmeden önce gene bir şeyler yapabileceğine dair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 başkalarını aldatma, başkalarını kullanma amacına yönelik olmadıkça ki ben bu oyun meselesini oyunun toplumsal işlevi üzerine bir denimi yazmış Yuhan Huizinga'dan birkaç kere daha burada aktarmıştım bu programlarımızda da yazılarında da Homorudens diye evet. oyun oynayan insan şeklindeki kitabından.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 Açık gazete. Bu darbenin ne anlamına geldiğini tam çözemiyordum yani. Neyi getireceğim, neyi götürecek bilmiyordum. E sadece ondan 10 yıl önce